Evet, artık ona tekrar tesadüf etmekten korkuyordu. Onun için çıkmamaya karar vermişti. Hüseyin Nazmi, "Sen bilirsin. Öyleyse bahçeye çıkalım." dedi. Ahmet Cemil ona da razı olmadı. Orada da Lamia'yı tekrar görmek tehlikesi vardı. Artık onu istemiyordu. Yalnız halledilecek bir merakı kalmıştı. Acaba verdikleri nasıl adam diyordu. Hüseyin Nazmi şimdi arkadaşını garip bularak hayretle yüzüne bakıyordu. Ahmet Cemil'in gözleri ağlamış gibi kızarmış, bütün çehresi hafifçe çökük yanaklarıyla gerilerek daha zayıf bir hal almış, gövsü sık sık nefeslerle şişerek donuk bir nazarla gözlerini ona dikmişti. Hüseyin Nazmi yanına kadar gitti, ellerini tuttu. Lakin Cemil, sen hastasın, dedi. Elleri ateşler içinde yanıyordu. Ahmet Cemil cevap vermedi. Evet, hasta. Bilse ne kadar ne derin bir mühlik marazla hastaydı. Lamea'nın son kayıtsız, fütursuz nazarı olmasaydı, şu dakikada hepsini itiraf edecekti. ''Ben fakirim, fakat bekleyiniz.'' diyecekti. Lakin bu son nazar, ona şimdiye kadar aldandığını, beş dakika evvel kavi bir muhabbet bürhanları hükmünde olan bütün o hatıraların manasız şeyler olduğunu, bu aşkı yalnız kendisi icat ve tezgin ettiğini anlatmıştı. Evet, Lamea kendisini sevmiyor ve de hiçbir vakit seymemişti. O şimdi mürebbisinin yanında belki nişanlısını görmek emeliyle koşarak yürüyordu. Demin gülerek yukarıya baş sallayışı. Bunda da Lamia'nın nişanlısına tesadüfi ihtimaline ait bir latife keşfediyor. Mesela hizmetçilerden birinin bir manalı işaretine gülmüştür diyor. Ah zavallı Hülya iseri. Lamia'yı ağlıyor te vehüm ediyordun. Oh, bak işte Lamia ne kadar bahtiyar, nasıl gülüyor. Elleri kilitleniyor, iskemlesin üzerinde kıvranmamak için kendisini zor zapt ediyordu. Artık kalbinde ateşten bir pençeyle o nişanlı için tahammülünü aşan bir kıskançlık duyuyordu. Kayıtsız görünmek için ayağa kalktı, kütüphaneye bir göz atmak istemişçesine ilerleyerek Hüseyin Nazmi'nin yüzüne bakmaksızın sordu. Lamia Hanım'ı kime veriyorsunuz? Lamia Hanım. Bu tabir ağzından nasıl sahte bir name ile çıkıyordu. Bütün hülyalarını semavi bir beşik içine koyarak, bütün dertlerini uyuşturucu bir zemzemeyle sallanan o ismi söyleyemiyor, sadece Lamia diyemiyordu. Bu hanım unvanı şimdi araya büyük bir açıklık koymuş oluyordu. Hüseyin Nazmi cevap verdi. "E sana resmini göstereyim." Demek resmi de var. Bir resim ki Lamia saatlerce onun temahşasına dalmış olacak. Hüseyin Nazmi, kütüphanesinin çekmecesinden çıkararak resmi uzattığı zaman, bunu bir an evvel görmek tehalüküyle almakta acele etti. Bu resim, şimdi ondan da ayrıca bir nefret ediyordu. Erkan-ı harbe mahsus alametle, müzeyyen elbisesi içinde, ona mağrurane bir istisale bakıyor gibi duran bu resme, yalnız bir göz attıktan sonra o çehreyi soğuk bulmak istedi. Uzun uzun muayene etmekten, bu tesirin zail olabilmesi korkusuyla, daha iyi görmekten çekinerek kütüphanenin kenarına bıraktı. Bir mütalaa serdine kuvvet bulamayarak, biraz evvel yarım kalan bahse ricaatı tercih ederek, ''Demek gidiyorsun.'' dedi. Sonra istemeksizin ağzından şu cümle döküldü. ''Ah ben de gitmek isterdim. Ben de bir yerlere.'' eliyle işaret ediyordu. Uzak bir yerlere gitmek isterdim arkadaşının bu sözü Hüseyin Nazmi'ye istihza etmek istediği şeylere dair sual iradı için cesaret verdi. Evet sen ne yapacaksın? Matbaadan çekilmişsin, derslerini de bırakmıştın. Şimdi dudaklarının arasından cevap verdi. Matbaadan çekilmedim, kovuldum. Bundan sonra ne yapacağımı da bilmiyorum. Sen beni bırak da kendinden bahset. Evet, bundan sonra ne yapacağını bilmiyordu. O yalnız bir şey için çalışmakta devamak kuvvet bulabiliyordu. Şimdi o şey Lamia da elinden gidiyordu. Bundan sonra kimin için çalışacak? Nasıl bir ümide hayatını vakfedecek? Arkadaşından intişar eden yey savaşısı artık Hüseyin Nazmi'ye de serayet etmişti. Şimdi o da kendisinden bahset cesaret edemiyor. Bu ümitsiz gördüğü arkadaşın yanında kendi ümitlerine dair söz söylemekten sıkılıyordu. Bu akşam iki arkadaş refakat hayatlarında belki birinci defa olarak yek diğerinden sıkıldılar. Hüseyin Nazmi onu yalnız bırakmakta Ahmet Cemil de yalnız kalmakta acele ettiler. Hüseyin Nazmi "Şayet okumak istersen kütüphanenin anahtarları oradadır." diyerek arkadaşını yalnız bıraktığı vakit o büyük bir azaptan kurtulmuş gibi bir nefes aldı. Okumak Artık bunların hepsinden nefret ediyordu. O şairler, o sevgili kitaplar. Bunlar bütün yaşanmış yahut yaşamaktan yorulmamış adamların sahte şiirleri, sahte felsefeleriydi. Bütün şiir ve felsefe işte şu dakikada onun bu melal ve yersizinde muhteviiydi. Kapısını sürmeledi, yalnızlığından emin olmak istiyordu. Soyunmadı, uyuyamayacağını biliyordu. Açık penceresinin yanına oturdu, kendi kendine Şimdi ben burada Yevsim'le zehirlenirken o yukarıda yine bahtiyarlığından gülüyor dedi. O zaman onunla aynı çatının altında bulunmaktan elim bir azap hissetti. Ah, sabah olsa da buradan kaçsam diyordu. Ondan uzak bulunacak olursa Yevsim'in ezasını daha az hissedecekmiş gibi sabah olmasını da acele ediyordu. Bir aralık aklına resim geldi. Onu pek iyi görmemişti. Bir daha görmek istedi. Kütüphaneye giderek çekmeceyi çekti. Hüseyin Nazmi resmi oraya koymuştu. Alarak utanılacak bir şey yapıyormuş, bir sirkat ikâ ediyormuş korkusuyla mumaya yaklaştı ve baktı. Güzel değil diyordu. Güzel olmadığını kendisine iknaya çalışıyordu. Sonra birden zihninde bu resmin sahibi ile Lamia'yı yan yana kol kola gördü. Onların ikisini dudak dudağa hayal etti. O zaman vahşi bir kıskançlığın müthiş ateşini duydu. Resmi açık duran çekmeceye fırlattı. Ah, bir gece yine burada nasıl bir ümitle uyuyamamıştım. Ah, o geceden ne kadar uzaklardayım diyordu. Yüya içinden bütün hayatı kemiklerini kıran bir ızdırap arasında mengenelerle çekiliyormuş gibi kollarını kıvırdı, başını tuttu şimdi kalbinde feveran eden canavar kıskançlığıyla kudurgan bir yeis içinde kendisini yatağa attı. Orada yüzü koyun bağırmamak için yastıkları ezerek, yorganları parçalamak isteyerek kıvrandı. Sabahleyin kütüphanenin açık odasından Hüseyin Nazmi baktığı zaman arkadaşını göremedi. O saatte Ahmet Cemil Eyübe gitmek üzere köprünün Haliç iskesine iniyordu. Tayin edemediği bir sebeple bugün Eyübe İkbal'in mezarına gitmek için ihtiyaç duymuştu. Şimdi kardeşiyle kendisinin hayatında bir başka türlü mücahaset görüyor, onun için o ölünün hatırasıyla kendi mahrum hayatının arasında her vakitten ziyade bir rabıta keşfediyordu. Gidip güya ona Bak ben de senin gibiyim. O kadar genç öldüğüne teessüf etmemekliğin için sana kendimi göstermeye geldim demek istiyordum. Eyibin tenha sokaklarından geçti, insanlardan eser görülen taraflarından kaçtı. Burada yalnız ölüler arasında dolaşmak istiyordu. İki tarafı parmaklıklarla çevrilmiş mezarlardan bakan taşların nigâhı altında yürüdü. İkbal'in mezarına yaklaştıkça bacaklarında bir zaaf asıl oluyor. Oraya mümkün mertebe geç vazul olmak için yavaş yürüyordu. Nihayet onun taze kabrini kucaklayan mezarlığın önüne gelince durdu. Fakat içeriye girmek için cesaret bulamadı, parmaklıktan baktı. İşte oradaydı, bir çocuk mezarı ile gençliğine doyamadığı için başını bükmüş gibi duran bir genç kadının mezar taşı arasında İkbal'in henüz taşı dikilmemiş, belki henüz toprağa kurumamış kabri, büsbütün ölmemiş bir hasta yatağı gibi şifaya muntazır, mütereddit bir edayla uzanmış yatmıştı. Dırlar yeşil sütun gibi uzanan iki servi'nin fevkinde süzülerek elenerek muhteriz güya bu loş sükûn köşesine bir hayat tebessümü yollamaktan utanarak perişan güneş kanıntıları toprakların siyah ratıp rengine dökülmüş güya bu mahrum gençlik yatan üzerine pullu bir tesliyet sıtresi çekmek istemiş Ahmet gibi orada durdu. Şimdi gözlerinin önünde bu kabir açılıyor. İkbal başını kaldırıyor. Ona daha yaşları kurumamış, hala mammun gözleriyle gülmeye çalışarak o son defaki nazarıyla bir tebessüm yoldurarak bakıyordu. Sen de mi kardeşim? Sen de benim gibi hayatın fena bir tekmesine mi tesadüf ettin? Oh, bil sen burası ne kadar rahat. Şu muktriz güneşin altında, bu toprakların yumuşak kucağında, şu derin sükun içinde bil sen ne hoş bir hayat. Sükût ve arama nasıl yakın bir saadet var. Seninle burada iki kişi yan yana, sana da biraz yer açmak için sıkışarak, seni de yatağımın yanına alarak beraberce hani ya bir vakitler sen kitabını okurken, ben dikişimi dikerken kendimizi mesut zannettiğimiz zamanlara benzer bir refakatle fakat bu defa ebedi ve neşut bir refakatle yatardık diyordu Ahmet Cemil bu sözleri işitiyor İkbal'in o makberden çıkan sesini duyuyordu Burada şu parmaklığın yanında o hayale bakarak gözleri bu defa bir kırılmış hayatın matemine tahammül için karar verildikten sonra akan sakin tesliyet ve istirahat veren yaşlarla doldu Şimdi karşısında İkbal da ağlıyordu Bu iki kardeş burada karşı karşıya son bir öpüşme içinde birbiri için ağladılar. Buradan ayrıldıktan sonra kalbinde bir hiffet hissediyordu. Bütün münkeriz emelleri için artık muzdarip değildi. O ziyaret bütün hayatının acılarını latif bir gaş ile uyuşturmuştu. Artık her şeyi tesviye için karar veriyor, bütün zorluklara karşı türlü kolaylıklar icat ederek çare buluyordu. Zaten artık hayatında zor işler bir evle matbaadan ibaret kalmıştı. Onlar Ali Şekipe havale ediyor, bir umumî vekâlet itâ ederek meselelerinin tasfiyesini onun zeynine bırakıyor. O vakit kendisiyle annesi kalıyordu. Şimdi buna çare buluyor. Kendi kendine, "Evet, madem ki yaşamak için bir sebep var, bir ana var, bu halde ölüme benzeyen bir hayatla yaşamakta devam ederim." diyordu. Fakat zihninde müzi hiç bir endişe vardı. Bu müşkillere zihninde karar verdikçe Ah, yalnız o herif kaldıyor. Ona ne yapacağım diyordu. Yavaş yavaş bir şey yapamayacağını, yalnız kardeşinin hatırasını belki rencide edecek şeyler taahhüdüne sebep olacağını anlamış. Günler geçerek muhakemesine sükûn geldikçe intikam almak ümidi tezezzüle uğramıştı. Yeni cami avlusundan geçerek imarethanenin önüne gelmişti ki bir kadın sesi "Beyefendi." dedi. Bu sesi tanıyarak başını çevirirdi. Ebla karşısındakini tanıyamadı, sonra o söyledikçe anladı. "Beyefendi, rica ederim. Şuna bakar mısınız?" Kadın bir sarraf dükkanının önünde elinde bir demi yolu kağıdını göstererek "Bunun hesabını anlamıyorum. Size tesadüf ettiğime ne kadar memnunum." diyordu. Ahmet Cemil sarrafın söylediklerini Racen'in zevcesine teşrih etmek istedi. O başını sallıyor. "O lazım değil. Kaç kuruş ediyorsa tamam, alayım da." diyordu. Sonra birden bira sırrını tebdii ihtiyacına mağrup olarak paraları titriye titriye mendilin ucuna sararken anlattı. Bu kağıdı anladınız ya. Nedimin kağıtlarından biri. Onları hala saklıyordum. Fakat artık birini feda etmek lazım geldi. İyi yapıyorum değil mi efendim?